Bil Lah min al Shaitan ar-Rajim Bismillahi al-Rahman al-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alemin Vassalat Vassalam Alla Rasulina Muhammad Wa Alla Riyazu Salih Hadis Kitabımızın 184. Babı olan Kur'an Okumak için Bir Araya Gelmek Konuyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir topluluk Allah'ın adının anıldığı ilim ve sohbet evlerinden birinde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve onu aralarına müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırsa Kur'an'ın nuru kalplerini aydınlatarak üzerlerine ilahi bir güven duyusu, bir iç huzuru yani sekinet iner ve onları rahmet kaplar. Melekler de onları çepeçevre kuşatırlar. Onlar Allah'ı andıkça Allah da onları kendi yanındaki meleklerin yanında bakın işte bunlar benim sevgili kullarım diyerek takdir ve övgüyle anar. 185. Bab Abdestin Fazileti konu ile ilgili ayet Ey iman edenler! Namaz kılmak istediğiniz zaman Yüzünüzü ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Sonra başınızı mest edin. ve bileklere kadar ayaklarınızı. Eğer cunup iseniz tamamen temizlenmelisiniz. Fakat hasta veya yolculuk halindeyken abdest almanız veya yıkanmanız gerektiği halde buna imkan bulamamış iseniz yahut hasta veya yolcu değilken Tuvalet ihtiyacınızı gidermiş veya bir kadınla temasta bulunmuş olur da su bulamazsanız ya da temiz bir toprak bulun ve ellerinizi ona hafifçe sürüp çırptıktan sonra onu yüzünüze ve ellerinize, kollarınıza sürün. Namaz öncesi psikolojik bir ön hazırlık olarak bu da abdest veya gusül yerine geçer. Bütün bunları bir zorluk, bir meşakkat sanmayın. Allah bu emirleri vermekle sizi sıkıntıya sokmak istemez. Ancak sizi ruhsal ve bedensel kirlilerden arındırıp tertemiz kılmak ve vermiş olduğu iman, sağlık, güzellik gibi nimetlerini tamamlamak ister ki böylece şükredesiniz. Ebu Hureyre radiyallahu anh diyor ki peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Mahşer günü ümmetim aldıkları abdestin eseri olarak yüzleri nurlu, elleri ve ayakları ışıl ışıl parlak bir halde çağrılacaktır. Ebu Hureyre diyor ki o halde nurunu arttırmaya gücü yeten abdesti farz ve sünnetlerine uygun şekilde alarak bunu yapsın. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle diyor ben dostum Hazreti Muhammed'i şöyle buyururken işittim. Mümin mahşer günü uzuvlarının parlaklığı yahut cennete girince takınacağı süs ve ziynetleri abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır. Osman bin Affan radiyallahu anh'dan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim güzelce abdest alırsa abdest uzuvlarıyla işlemiş olduğu küçük günahları kirlerin en zor çıktığı tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar. Yani farz ve sünnetlerine riayet edilerek alınan abdest affedilmesi çok zor gibi görünen bazı günahlar da dahil olmak üzere bütün küçük günahların ve hataların bağışlanmasına vesile olur. Osman bin Affan radiyallahu anh anlatıyor Peygamber aleyhisselamı Benim şu abdestime benzer şekilde abdest alırken gördüm sonra da şöyle buyurdu. Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş küçük günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan bir kazanç sayılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir mümin abdest aldığı zaman yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyunun son damlasıyla dökülür. Ellerini yıkarken de elleriyle işlediği günahlar abdest suyunun son damlasıyla dökülür. Ayaklarını yıkadığında da ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyunun son damlaları ile akıp gider. Nihayet o mümin günahlarından tamamen arınıp temizlenmiş olur. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kabristana geldi ve selam size. Ey bu diyarın Müslüman halkı. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız dedi. Sonra bize dönerek kardeşlerimizi özledim. Onları görmeyi ne kadar isterdim dedi. Sahabiler bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamberimiz sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz dünyaya gelmemiş olanlardır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler ümmetinden henüz gelmemiş olanları mahşer günü nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü diye sordular. Resulullah ne dersiniz? Bir adamın alnı ak ve ayakları sekili bir atı olsa hepsi aynı renkte olan bir at sürüsü içinde dahi kendi atını tanımaz mı? Buyurdu. Evet elbette tanır ey Allah'ın Resulü dedi sahabiler. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu. İşte benim ümmetim de Aldıkları abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları ışıl ışıl parlak bir halde gelecektir. Ben de Kevser havuzunun başında onları karşılayacağım. Yine Ebu Hureyre radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam size Allah'ın günahları bağışlamasına ve dereceleri yükseltmesine vesile olan hayır yollarını göstereyim mi diye sordu. sahabeler evet ya Resulallah dediler. Peygamberimiz şöyle buyurdu meşakkatli de olsa abdesti tam almak her namazı cemaatle kılmaya gayret ederek camilere adımları çoğaltmak ve ibadet bilincini zihinde ve gönülde sürekli canlı tutarak namazdan sonra gelecek namazı beklemek işte bunlar cephede nöbet beklemek kadar sevap kazandıran ibadetlerdir. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Temizlik imanın yarısıdır. Gerek maddi gerekse ahlaki bakımdan temiz olmak mümin olmanın en tabi neticesi ve en belirgin alametidir. Ömer bin Hattab radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz farz ve sünnetlerine riayet ederek Güzelce abdest alır, sonra da Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulüh. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O eşi ortağı olmayan bir tek ilahdır. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir diye dua ederse ona cennetin 8 kapısı birden açılır. Ve o da dilediği kapıdan cennete girer. 186. Bab ezanın fazileti konuyla ilgili Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi müezzinlik yapmak veya ilk safta yer almak için birbirleriyle yarışır. Hatta münakaşa ederlerdi. Sonra da bunun için Kur'a çekmekten başka çare bulamasalardı, bu sevaba nail olabilmek için Kur'a bile çekerlerdi. Eğer camiye erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, camiye ilk varan kişi olmak için birbirleriyle yarışa girerlerdi. Şayet cemaatle kılınan yatsı namazı ile sabah namazın faziletini bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek dahi olsa, bu iki namaza mutlaka gelirlerdi. Muaviye radiyallahu anh rivayet ediyor. Ben Peygamber aleyhisselamı müezzinler mahşer günü insanların en uzun boylu yani en yüksek mertebeye sahip olanlarıdır buyururken işittim diyor. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebi Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Huduri radiyallahu anh ona şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının arasında veya kırdayken kılacağın her farz namazdan önce ezan oku. Okurken de sesini iyice yükselt. Çünkü müezzinin sesini işiten cinler, insanlar ve diğer bütün varlıklar mahşer günü ezan okuyanın lehine şahitlik edeceklerdir. Ebu Said sözlerine devam ederek ben bunu peygamber aleyhissalatü vesselamdan işittim dedi. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan peygamber aleyhissalam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Namaz için ezan okununca şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp çirkin sesler çıkararak kaçar. Ezan bitince tekrar gelir. Namaz için kâhmet getirilince yine arkasını dönüp kaçar, kâhmet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulur. Eğer o kişi namazda okuduğu ayet ve duaların manasını biliyor, zihnini ve gönlünü bu manalar üzerine yoğunlaştırarak namazını bilinçli bir şekilde kılıyorsa ona fazla vesvese veremez. Fakat ne dediğini bilmeden adeta mekanik hareketlerle namazını kılıyorsa o kişinin vesveseye hazır olan zihnini sürekli meşgul eder. Ona şunu hatırla, şunu hatırla diyerek namazdan önce aklında olmayan şeyleri hatırlatır. Sonunda o kişi kaç rekat namaz kıldığını dahi bilemez olur. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anhumadan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ezanı ve kâmet işittiğiniz zaman Müezzinin söylediklerini tekrar edin. Ancak müezzin hayal ala salah dediğinde La havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim Hayy ala falah dediğinde Mâ şeallâh kâne ve ma lem yeşâ lem yekun diyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Yine sabah ezanında Esselatü hayrun minen nevm dediğinde Sadakte ve bererte Diyiniz diyor Evet Kâhmet'te de Kâhmet-i saleh dediğinde Allah bu dini ve bu namazı Hep ayakta tutsun ve devam ettirsin Diye karşılık verin Bunların her birini müezzin Aralarda durduğunda söyleyin Birkaç minarede aynı anda Ezan okunuyorsa Size en yakın olanın sözlerini tekrar etmeniz Yeterlidir Sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed diyerek bana selavat getirin. Çünkü kim bana bir defa selavat getirirse Allah ona on defa rahmet ve mağfiret edip günahlarını bağışlayarak salat eder. Daha sonra benim için Allah'tan vesileyi yani günahkar kulların bağışlanması için şefaat yetkisini isteyin. Vesile cennette bulunan ve Allah'ın kullarından yalnızca birine layık olan bir makamdır ki İnşallah o ben olacağını umuyorum Benim için vesile isteyen kimseye şefaatim vacip olur Evet Ebu Said el-Hudiri radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir Ezanı işittiğiniz zaman siz de müezzinin söylediklerini söyleyin Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir kim ezanı işittiği zaman ezanın sonunda Allahumma rabb hazi kâime eti ey bu mükemmel davetin ve kılınacak namazın sahibi olan Allah'ım Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver ve onu kendisine vaat etmiş olduğun övgü makamına ulaştır şüphesiz sen Verdiğin sözden asla caymazsın diye dua ederse mahşer günü o kimseye şefaatim vacip olur. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim müezzini işittiği zaman ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O eşi ortağı olmayan bir tek ilahtır. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan razı oldum diye dua ederse günahları bağışlanır. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ezan ile kâmet arasında yapılan dua geri çevrilmez. Evet saygı değer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.